Tohumdan Asa'da Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe size yılın bu son programından sesleniyorum. Konumuza geçmeden önce bu haftaki programın destekçisi Burcu Ataman'a destekleri için tekrar teşekkür ediyoruz. Evet 2014 yılını tamamlamaya yaklaştığımız günlerde biz de bu programı 2014 yılının tarım ve çiftçilik açısından değerlendirilmesine ayıralım istedik. Bunun için bir telefon bağlantısı gerçekleştiriyoruz ve konuğumuzla 2014 yılında Türkiye'de hem tarım hem çiftçiler açısından nasıl bir yıl geçti bunu konuşalım. Hem de 2015 yılında bizleri neler bekliyor şimdiden bunu bir e, öngörelim istiyoruz. Telefon attığımızda e, Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Abdullah Aysu var. Abdullah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim Sayın Burhan. E, öncelikle teşekkür ediyoruz yoğun programınız arasında. Bizlere vakit ayırdınız ve programımıza konuk olduğunuz için. E... Rica ederim. Şimdi dediğim gibi 2014'ü geride bırakıyoruz. Ee, şüphesiz haberlerde ya da programımızda biz de yer vermeye çalıştık tarım ve çiftçilikle ilgili e, haberlere. Ama bir kez de sizden bir geride bıraktığımızın yılın tarım ve aile çiftçileri açısından özellikle e, değerlendirmesini bir alırsak böyle başlayalım. E, peki Bora e, 2014 yılı açıkçası e, çiftçiler için iyi geçen bir yıl değildi. ve Küçük çiftçiler için bir tür felaket diye tabir edeceğimiz kadar kötü geçti. Bunun temel nedenlerinden birisi iklimsel değişikliklerden dolayı. Tabii ki bu iklimsel değişiklikleri sadece bir cümle söyleyerek orayı geçeceğim. İnsanlardan kaynaklı olduğu bilinen bir gerçek. Bu kur kuraklıkla birlikte en çok buğda üreticileri zarar gördü ve bunlar yaklaşık 2,5-3 milyon civarında bir verim kaybı yaşadı. Onun ardından fındıkta %50 oranında bir kayıp, kayısı da %80, cevizde %40 civarında bir kayıp yaşandı. Ama bununla birlikte zeytinde de e, tam bir kuraklıktan dolayı değil, tersine yağmur yağışından dolayı tam o çiçeklenme ve döllenme döneminde, e, tozlanma döneminde 10 gün üst üste sürekli aralıksız bir bişimde yağmur yağması nedeniyle, Zeytinler dane bağlayamadı ve %10 civarında Orhan Gazi'de, Gemlik'te, İznik'te ve Mudanya civarında özellikle %10 civarında dane bağlayabildi ve zeytinde zeytinciler çökmüş oldu. Bu başta dediğiniz enteresan iklimsel değişiklikler yani sadece kuraklık değil aslında bir normalden şaşma durumu söz konusu. Ama sadece iklimsel değişikliği değil, değil insan faktörü de burada var dediniz. Yani bunlar aslında aynı etkide olmayabilir miydi daha iyi yönetilselerdi? Eğer şu anda... İyi, i̇yi yönetilmiş olsalardı tabii ki küresel iklim bu kadar değişmez değişmezdi ve yağış rejimi de bu bu denli istikrarsız olmazdı ve bildiğimiz o yağış rejimine uygun bir biçimde çiftçiler hem önlemini alırdı hem de bu, bu denli büyük kayıplar yaşanmazdı. Dolayısıyla kuraklık e, iklim, küresel iklim değişikliği kaynaklı ve tabi bunda da e, insan e, aktiviteleri kaynaklı. E, sere gazı emisyonlarının büyük bir payı olduğunu biliyoruz. Türkiye'deki çiftçileri evet. de etkiliyor. Çünkü genelde konuştuğumuzda bu konuyu. E, bu sanki bazı e, ülkelere mahsus bir konuymuş gibi e, konuşuluyor. Sanki bize uzakmış gibi. Ama biz de bu sene topraklarımızda küresel iklim değişikliğinin tarımdaki etkilerini çok yakından e, hissetmiş olduk. E, peki bu verim kayıpları... Ha, buyurun Abdullah Bey. Pardon zaten bu çok sık yaşamaya başladık her dört yılda bir yaşar olduk da zaten meteoroloji uzmanları da bu konuda net bir açıklama yapmaktadırlar. Türkiye artık yarı tropikal iklim ülkesi oldu ve buna uygun yeni yönelimler ve çözümler üretmek gerekiyor ama hükümetin bu konuyu aldırdığı olmadığı da ortada. Ne gibi öneriler geliyor böyle değişen bir iklim koşulunda? Yani sizin ya da önereceğiniz şeyler nedir? Çiftçilerin önümüzdeki yıllarda da benzer kayıpları yaşamaması için. Bir kere bu değişen iklime koşullu bir biçimde yeni şeyler üretmek gerekiyor. Yeni ürün yelpazesini değiştirmek gerekiyor. Bir ikincisi mutlak surette. Yerel tohum kullanmak gerekiyor çünkü yerel tohum o değişen iklime göre kendini uyarlayabilen o değişen iklimlerde kendisini e, yeniden var edip ayakta kalabilenlerle üretime devam edilebileceği için orada bir kayıp e, gene mutlak olacaktır ama bu denli olmaz. Bu kayıplar bir önceki kayıpların onu civarına kadar çekmek mümkündür. Peki elimizde böyle bir fırsat varken yerel tohuma verilen destekler ve yerel tohum, tohumun durumunu bir özetleyebilir miyiz Türkiye'de? Şu anda Türkiye'de bunun tersi bir uygulama ve destekleme politikası var. Sertifikalı tohumlara destek verilmekte yani şirketlerin ki olarak üretmiş oldukları bir sene kullanıldıktan sonra tekrar seneye satın alınmak zorunda olduğumuz bu tohumlarla ilgili destekler olmasına rağmen yerel tohumlara yönelik destek olmadığı gibi yerel tohumları üreten insanların bunu parayla bir başkasına satma hakkı da yasal olarak ortadan kaldırıldı. Ve dolayısıyla aslında şu anda felakete doğru hızla giden bir durumdayız tarımda. Bu durumda yerel tohumlarla üretim yapan ve toprağı da koruyarak üretim yapan çiftçilerin e, önemi artıyor ve aslında dünya da bunu fark etmeye başladığının e, bazı işaretlerini almıştık. 2014 yılı e, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından aile çiftçiliği yılı olarak ilan edilmişti. 2014'e girerken bu çok e, iyi bir haberdi, bizleri sevindiren bir haberdi. Şimdi 2014 yılının evet. sonuna geldiğimizde isterseniz bu 2014'ün aile çiftçiliği yılının nasıl geçtiğini biraz konuşalım. Gerçekten temel hedeflerine ulaşabildi mi? Ya da aslında e, amacı neydi? Bir bundan başlayalım sonra hedeflerine gelelim. Şimdi 2010 yılından itibaren Birleşmiş Milletler bu konuda ciddi bir çalışma yürüttüler. Çünkü dünya üzerinde... Çiftçiliği ortadan kaldıran ve tarımı şirketleştiren bir politika hemen hemen tüm ülkelerde uygulamaya konuldu. Ve hızla devam ediyordu. Bu bunun sonucunun ne olacağının e, belirlenebilmesi için Birleşmiş Milletler 2010 yılında 1100 küsür alanda ve 52 ülkede değişik e, 52 ülkede denemeler yaptılar. Bu denemeler sonucunda ortaya çıkan şu oldu: küçük çiftçilikle küçük aile çiftçiliği yapanların üretim e, verimlilikleri endüstriyel üretime göre %50 ile %120 daha fazla olduğu ortaya çıktı. Ve şeyin de endüstriyel üretiminde sürekli kimyasal kullanıyor olmasından dolayı e, giderek e, eski verimliliği yakalamamaya ve giderek daha az verim elde e, verim elde etmek zorunda bıraktığını e, net olarak görmeye başladı ve bu diye Kurtuluşun küçük çiftçilikte olduğunu, endüstriyel üretimin ise açlığa ve kıtlığa toplumu ve insanlığı götürdüğünü ifade etmek ve gözler önüne sermek için böyle bir 2014 yılını küçük aile çiftçiliği yılı olarak ilan ettiler ama sözünü ettiğim o verilere dayalı olarak yaptılar bu işi. Söylediğiniz çok önemli bir veri. Çünkü e, biz biz de etrafımıza baktığımızda tarımın büyük şirketler eline geçtiğini, monokültür e, tarlaların her tarafı kapladığını görüyoruz. Ve bunlara itiraz edildiğinde genelde e, bu büyüyen nüfusu nasıl besleyeceğiz? Beslemek için böyle bir tarıma ihtiyacımız var gibi bir şey çıkıyor. Ama dediğiniz bunun tam tersi aslında küçük çiftçilik ve aile Kesinlikle. çiftçiliği daha fazla besin üretiyor değil mi? Kesinlikle aile çiftçiliğin verimliliği e, endüstriyel üretime göre her geçen yıl daha fazla artmakta. Endüstriyel üretim ise söylediğim gibi verimli azaltan bir şeyde seyir izlemekte. Dolayısıyla son derece tehlikeli. Ancak bu toplumu beslemeyi sözü aslında çok sahtekarca uygulanan bir politikanın ürünü. Çünkü şu anda bile mevcut şeye baktığımızda üretilen gıda maddelerine ve ürünlere baktığımızda %10 ile o eee %115 civarında daha fazla üretimin olduğunu görüyoruz ama 1 milyonun üzerinde insanların da açlıktan ve 1 üzerinde insanın pardon 1 milyarın üzerinde insanın açlıktan 1 milyar üzerinde insanların da çok yemekten dolayı böyle bir dengesizliğin yaşandığını da görüyoruz değil mi ki bu konuda esas olarak adil paylaşım yok. Evet, evet adil paylaşım değil. Adil paylaşım yok. Herkesin de erişebilmesi mümkün kılınamıyor ve bu şu andaki uygulanan şirket politikaları nedeniyle bu şekildedir. Bunda küresel olarak gıdanın ticarete konu olmasının da etkisi olduğu söyleniyor. Çünkü bu açlıkla bir milyarlık nüfusun yaşadığı ülkelere baktığınızda aslında oldukça geniş tarım alanlarına sahip ülkeler olduğunu görüyoruz. Hatta gelişmiş ülkelerin bu ülkelerden toprak satın aldığı, toprak kiraladığı da haberlere düşüyor. Burada bu adil paylaşım konusunda bu küresel gıda ticaretinin yerini nasıl görüyorsunuz? Küresel, Dünya Ticaret Örgütü'nün 1993 yılından bari kurulmuş olan e, Dünya Ticaret Örgütü'nün normları uygulanmaya başladı. Ve burada stok yapma ortadan kaldırıldı. Türkiye'de, bakın 2006 yılında IMF'nin dayatmasıyla stok kaldırdı. 2007 yılında yaşadığı kurallıktan dolayı da e, o stoklarını daha elden çıkartmamıştı. E, Türkiye'nin Akdeniz'den gemilerin bir kısmı Atlantik'e doğru Buğday götürürken 2007'deki kıtlıktan dolayı Türkiye'de dışarıdan sattığından daha pahalı bir biçimde buğday almaya başladı. Yani stok politikası önemlidir. Bir toplumun ihtiyacını karşılayacak daima içeride 3,5-4 milyon hatta 5 milyon ton civarında buğday stokta bulunması gerekir. Ama şu andaki Dünya Ticaret Örgütü'nün normları... İMF Dünya Bankası politikaları ve serbest piyasa bunu engellemektedir. Çünkü burada amacı, amacı mı acaba sorgulamak lazım? Yani burada insanları gıda ihtiyacını değil de şirketlerin kar ihtiyacını mı destekleyen bir sistem görüyoruz? Kesinlikle. Şimdi onlar, onlar, onların egemenliği oluşmaya çalışıyor. Şu anda dünya borsalarında 5 yıl sonrasının henüz üretilme, üretilmemiş olan ürünleri Kağıt üzerinde alınır satılmış durumda ve şirketlerin elinde önemli bir bölümü. Şimdi böyle bir dünyada yaşıyoruz ve şirketlerin tamamen hegemonya kurduğu bir gıda üzerinde egemenlik kurduğu bir sistemin içerisindeyiz. Dolayısıyla gıda egemenliğini yeniden küçük çiftçilerin ve tüketicilerin ele geçirmesi gerekiyor. Aslında hala çok geç kalınmış değil. Çünkü verilere baktığımızda aile çiftlikleri, aile çiftçileri hala dünya yiyeceğinin yüzde seksenine yakınını üretiyor. Ee, ve aslında evet. alan olarak da daha büyük bir kısmına e, henüz sahipler. Belki alan ve üretimden ziyade henüz... Kaybetmediğimiz bir bilgi birikimi e, ve bu konudaki bir tecrübe söz konusu. E, 2014 evet. yılı belki bunu hedefliyordu. E, bu konulardaki farkındalığın arttırılmasını. Peki Türkiye'ye bakacak olursak yani e, tabii dünya ile paralel olarak tarım politikaları buna e, yönelik şekillenebilir ama aile çiftçiliği yılı olarak nasıl değerlendirildi? Ne tip etkinlikler yapıldı ya da yapılmadıysa neler yapılabilirdi? yapılan etkinlikleri şöyle söyleyeyim. Bir kere Tarım Bakanlığı bu konuda öncülüğe soyundu ve bunu e, üniversitelerde endüstriyel üretim e, eğitimi veren, bir ifadeyle endüstriyel üretime yönelik olan üniversitelerle birlikte oradan e, eğitim almış olan ziraat mühendisleri örgütleriyle birlikte ve e, bu şirketlerin e, şeylerin üzerinde e, hegemonya kurmuş olan bu şirketlerin temsilcileri olan Top ve Ticaret Odası gibi tırnak içinde onların ifade ettiği sivil toplum örgütü olarak ifade ettiği bu kesimlerle yaptılar. Yani bizim kadılarımızla yaptılar. <gülüyor> yani. Özellikle ve küçük çiftçilerin temsilcisi olan örgütlerle ve bu konuda duyarlı olan ekoloji örgütleri bu konuda hassas olan bir takım şeylerle diğer Derneklerle falan hiç ilişkiye geçmediler Gerek görmediler Kendi aralarında sabit çalıp kendileri oynadılar Şimdi isim vermiyorum ama tabii Aile çiftçiliği 2014'te Eğer gündemde olsaydı gerçekten Bunu duymak için Özel bir bankanın verdiği televizyon reklamlarına kadar Beklememiş olmamız gerekiyordu diye düşünüyorum çünkü evet. e, ne bu gündeme geldi Ne haberlerde tartışıldı Ne herhangi bir programın konusu oldu e, Ama bir anda e, Bir yerde reklamlarda bizim karşımıza e, Çıkıyor oldu e, Az önce eğitimden bahsettiniz aslında Benim aklıma bir soru geldi Bugün bu değişimi yaşayan tarım dünyasında Bizim eğitimi endüstriyel Olmayan bir üniversitemiz var mı? Ee, yok Yani Türkiye'de bazı meslek yüksek okullarında organik tarım eğitimi verilmektedir. Fakat bizim mevzuatımız, yasalarımız ve de destekleme politikalarımız şeyleri, organik tarım üretimini destekleyen bir durumda değildir. Tamamen şirket tarımcılığını destekleyen bir yöndedir ve yetişen insan gücü de aslında bu konuda yetişiyor gibi. Yani sanki Hatıl kalıyor. Yani kendi başarısıyla bir şey yapabilirse yapacaktır yoksa yapamaz. Dolayısıyla bu küçük örnekleri de aslında 2014'ün belki de umut veren bir tarafına bakacak olursak etrafımızda topluluk destekli tarım gruplarının ve yine de bizim pazarlarda mesela organize ettiğimiz pazarlardaki ilgiyi gördüğümüzde bu tip iyi gıdaya ve iyi üretime olan ilginin de bir yandan yükseldiğini görüyoruz. Bu koşullar altında 2015'te sizce aile çiftçilerini nasıl bir yıl bekliyor? 2015, şimdi e, yaklaşık 10 yıl e, aşkın bir süredir iktidarda olan hükümetlik yapan parti şu anda e, 2015 yılında bu konuda tarım politikalarını değiştireceğine dair bir sinyal vermemektedir. Dolayısıyla e, biz Anadolu'da şöyle bir söz var, perşembenin geleceği çarşambadan bellidir. Bizi 2014, 2015 yılında, 2014 yılından daha kötü bir tarım politikası beklemektedir. Şimdi buna e, boşuksu olarak biz özellikle e, geçmişte tütün üretimini ortadan kaldıran, şeker üretimine kota getiren ve e, şeyde de e, çay, çayda da çayın tekellini kaldıran fiyat politikalarıyla pamukta. Ee, üretimi, üretimden çiftçileri caydıran kesin zeytine yöneldi biliyorsunuz. Aile çiftçileri da, zeytin kaldı yani elinde aile çiftçileri evet, kalan. Evet zeytin kaldı ama şu anda da oraya sıkışmış olan çiftçileri 3573 sayılı zeytincilik ıslah yasasındaki yapacaklar yeni değişiklik de 25 dönemin altındaki zeytinlikleri zeytinlikten saymama gibi bir girişimde bulunmaktadırlar. Yani ilk... Türkiye'deki zeytincilerin aşağı yukarı %95'ine denk gelmektedir. Çünkü Türkiye zeytin ortalaması 12 döneme denk geliyor. Şimdi Böylesi bir durumda biz çiftçi sendikaları olarak bir kampanya başlattık ve adına zeytinime dokunma dedik. Bursa'dan başladık, Mudanya'dan Hatay'a kadar ve Mardin Deri'ye kadar bir kampanya sürdürüyoruz. Bütün sahil şeridinde. Böyle bir çalışma yürütüyoruz. Bu arada vatandaşın kendisine milletvekillerin ve komisyondakilerin isimlerini veriyoruz. Böyle bir değişiklik olacak. Eğer rızanız yoksa arayın. Rızanız varsa da ne haliniz varsa görün. Babında de, demeyecek biçimde. Lütfen arayın ve bu konuda mücadele edin diye mücadele çağırıyoruz. Çünkü bütün bu şu ana kadar ki saydığım bütün olumsuzlukların hepsini Mücadele etmemiz halinde, birlikte davranmamız halinde ve ittifaklarımızı doğru belirlememiz halinde aşabileceğimizi, geri adım attırabileceğimizi ve istediğimiz bir tarım politikasını uygulayabileceğimizi ve istediğimiz bir gıda politikasını uygulayabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü şu anda herkes elinde poşetleriyle marketlerden çıkıyor. Acaba o marketlerden aldıkların ne olduğunu biliyorlar mı? Gerçekten oradaki yumurta yumurta mıdır? Gerçekten oradaki domates domates midir? Ondan oradan almış oldukları tavuklar gerçekten gün yüzüne çıkmış mıdır? Hiç toprağa basmış mıdır? Toprak yeşelemiş midir? Acaba doğmuş mudur? Ya bütün bunları gören bir yerden ben domatesi işte Orhan Gazi'nin Yeni köyünden Ayşe Önal'dan aldım. Veya Ayşe bilmem kimden aldım diye Bilebilme hakkına sahip olan bu tüketiciler ne yazık ki bunu bilinemektedir. Eğer orada bir sorun varsa tekrar aslına dönüp bunu çözebilir aslında. Sorunun üstesinden gelebilir. Bütün bu zincirin, üretimden pazarlama olan zincirin, üreticilerin ve tüketicilerin eline tekrar geçirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili yeni bir mücadelenin tesis edilmesi gerekiyor. Ancak o zaman şirket tarımcılığı geriye gidebilir küçük aile çiftçiliği yeniden var olur ve tüketiciler de sağlıklı gıda tüketmeye başlar ki biz o noktadan sonra onlara artık tüketici demiyoruz, yer üretici diyoruz. Ya da biz de üretici olarak kullanıyoruz. Sizin yaptığınız çağrıyı belki şöyle özetlemek mümkün. Gıda hepimizin her gün hayatına giren ve aslında girmek zorunda olan tek gerçek ihtiyacımız olarak tanımlayabiliriz. Temiz hava, temiz su ve temiz gıda. Bu üç aslında bizim gerçek ihtiyaçlarımız olarak ortaya çıkıyor. Bunlarla ilgili biraz daha fazla kafa yormaya başladığımızda ve bir adım daha ötesini görmek istediğimizde kendi gıdamızın aslında egemenliğini bir yanda elimize almak istediğimizde bu sistemin yarattığı sorunları da belki çözmek için en önemli adımı yani ilk adımı atmış olacağız. Dediğiniz çok doğruydu. Hepimiz her gün gıda alışverişi yapıyoruz ama gerçekten o domatesin nasıl bir ortamda yetiştiğini, e, alınan diğer ürünlerin belki hayvansal gıdaların nasıl ortamlarda, o hayvanı nasıl e, bir yaşam koşuluna zorlayarak yetiştiğini ve onları üreten insanları neye zorladığını, onları nasıl koşullara ittiğini görmeyi ve bunu düşünmeye başlarsak Belki de dediğiniz gibi ilk adımı e, buradaki bu Karamsar tablodan çıkmak için ilk adımı atmış olacağız diye düşünüyorum. Evet. E, bu zeytin yasası ile ilgili peki e, son gelişmeler nedir? En son biz bu konuyu da e, Haziran ayında bir program yapmıştık. İlk o zamanlar bu tekrar e, gündeme gelmişti. E, yanılmıyorsak alt komisyon bir e, rapor hazırlayıp e, üst komisyona verdi. Enerji ve sanayi komisyonuna en son burada diye biliyorduk. Sizden bir e, konunun son durumunu öğrenebilir miyiz? Şu anda meclise gelmiş durumda komisyonda sizin de söylediğiniz gibi ama gündemin bu bütçeyle çok yoğun bir hal almasından dolayı ötelendi. Ama bu tekrar gelecek ve bu termik santrallerin madencilerin enerji ve maden şirketlerinin önünü açmak için mutlaka bunu çıkartma gayretinde ol olacaktır. Eğer bunu çıkartamazlarsa akkuyu nükleer santralini yapamazlar. Çünkü oradan ruhsat almaları mümkün değildir. 20. maddeyi göre almaları mümkün değildir. Aynı şekilde 80 tane verimli ovada kurulmak istenen termik santralleri için termik santraller için ruhsat almaları mümkün değildir. Aynı Kolin'in Yirca'da yaptığı gibi yasa dışı yollara başvurarak kesmek zorunda kalır. Şimdi biz bir tane kesmiş olsaydı çiftçiler olarak acaba sonumuz ne olurdu diye düşünüyoruz. Ama o kadar 6000'in üzerinde ağaç kesildi Bu kolinin hakkında Ne gibi bir işlem yapıldı Bunun açıklamasında bekliyoruz hala Dediğiniz gibi Biz Yasa dışı yapmıştır Yasa uygun değildir yaptıkları Zeytin'in karşısındakilere Saldırıya geçmişlerdir imara açılmamıştır orası Evet zeytin'in karşısındakilere Baktığımızda gerçekten zeytin'in Durumunun zor olduğunu söyleyebiliriz ama Sizin gerçekleştirdiğiniz ama Evet kampanyalar gibi Ziftçiler kampanyaları destekleyeceğiz, kazanacağız önümüzde seçim var. Zeytin bölgesi 176 tane milletvekili seçiyor. 176 tane milletvekili o bölgeye geldiğinde öyle bir yasayla geldiğinde kahvelere giremeyecektir. Peki biz tüketiciler olarak bu kampanyaya tabii üreticilerle siz daha çok konuşuyorsunuz ama zeytinin zeytinin hepimizin ilişkisi var. Bizim de sofralarımıza geliyor. Biz bu kampanyalara nasıl destek verebiliriz? Ya biz zaten şöyle ay ayır, ayırmıyoruz. Ee, yaşam savunucuları olarak bir isim koyuyoruz ve bunun içerisinde bütün şeyler e, şu anda sağlıklı gıda tüketmek isteyen, gıdan negemenliğinin ele geçilmesini isteyen, küçük çiftçiden yana olan e, ve ekolojiden yana olan en önemlisi, ekolojiden yana olan bütün örgütlerin bir arada ortak bir mücadele vermesi ve bu zeytin yasasına karşı durması lazım, bu değişikliğe karşı durması lazım. Bu değişikliğe karşı durmamız halinde ben başaracağımıza inanıyorum. Birlikte olursak tabii. Evet biz de bu gibi kampanyaları buradan duyurmaya ve Zeytin'le ilgili son haberleri paylaşmaya devam edeceğiz. Sizlere de bu konuda yürüttüğünüz mücadeleler için çok çok teşekkür ediyoruz. Programın yavaş ben yavaş sonuna ediyorum. geliyoruz. Zaman ayırdığınız ve yer verdiğiniz için. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Abdullah Bey size programa olduğunuz katlarınızdan ediyorum. dolayı. Yere ayırdığınız için. Sağ olun. Evet, 2014 yılında tarım ve çiftçilerin e, nelerle karşılaştığını ve 2010 nasıl bir 2015 beklediğini konuştuk Abdullah Aysu'yla. E, yılı kapatırken sizleri yine ekolojik pazarlarımıza davet ediyor olalım. Cuma günü Bakırköy'de, Cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de kurulan %100 ekolojik pazarlarımıza gelerek siz de belki yılbaşı sofralarınıza kestane, mandalina gibi e, her zamanki misafirleri e, tekrar getirebilirsiniz. E, tek Mesela bana yardımcı olan arkadaşım Ömer Şahin'e teşekkür ediyorum ve hepinize iyi haftalar ve şimdiden iyi yıllar diliyorum hoşçakalın.